Kainatın tüm titreşimlerine Açık Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Can Erzi'ye teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Merhaba, merhaba, merhaba Bulduğum bir kölfecin orta e, fiilsinde ağzındadır. Karşısında da Knidos şehri vardır. 18 deniz mili ötede. Sonra Gökova denilen mendin Körfez başlar. Sanki köfes Körf derinledikçe tango edermiş gibi sağa sola gider. Sağda solda adalar bırakır. Mesela 7 adalar derler, 70 tanedir. Ondan sonra uçurumlar vardır, şaka değil. 66 bit denilen yer var. 66 tane teraziler her birisi böyle cennetten birer kilden katılmış gibi. Yani yıkılmış bir cennettir doğrusu Kosovala. Bence insan oğlunun yani insan cinsinin müstakbelde asıl turizm yapacağı yani takdir yapacağı yer orasıdır. Çünkü tam insan boyundadır. Bodrum'un bence güzelliği güzeldir, evet ama asıl güzelliği, Gök bir giriş olduğu için güzeldir. Kaç tane ada, kaç tane koy, kaç tane, her birisi birer hayret edecek bir yer, yer. O adalar hele, ufacık bir ada mesela, mini, mini ada, üstünde bir çam. Mavi denizin ortasına bir çiçek saksısı konmuş gibi. Yani değil mi ya? Öyle, yani bu bizim Türkiye'nin meçhulyeleri derleri hakikaten, meçhul yedileri, bu burasıdır işte, meçhulyelerin çoğu. Bodrum çok tarif insanları yetiştirmiştir. Erev'la tarih babası denilen Herodot, hayatının sonunda e, şeye çekildi. Atina'da kalmadı, e, kalamazdı çünkü ne de olsa Anadolu'dur. E, Sicilya'ya gitti ve orada... Orda yazdı kitabı, işte bunlar benim sergüzeşlerimdir diye anlatı anlata hepsini topladı yazdı ve yazdığına çok iyi etti çünkü birçok şeyler var ki o yazmış olmasaydı onları bilemiyecekti. Hem de sonra ta bir usta var bir şeyden bahseder ondan sonra onu bırakır aa şuna rast geldim diye ondan bahseder ondan sonra ta neden sonra ilk konuya döner. E, o zaman siz hani eski bir tanıdığı yine rast gelmiş gibi o konudan hoşlanırsınız. Ha şunu da unutmayın, bu ilk nesir yazıcıdır dünyanın. Yani ilk şair dünyanın en büyük şair, Homer olduğu gibi Anadolu'lu. İlk Nasir'i de yine Herodot'tur, Anadolu'lu. Sevgili dostlar, bugün programa Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı'nın merhabasıyla başladık. E ardından balıkçının kendi sesinden bir bodrum anlatısı dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün de canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, yayın masasında sevgili arkadaşım Selahattin Çolak. Hepinize radyolarınızın başında güzel bir saat geçirmenizi diliyoruz. Dün yani 13 Ekim pazar günü Doğa Hakları Savaşçısı, Büyük Yazar, Tarihçi, Deniz ve Toprak İnsanı, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir'in 46. ölüm yıl dönümüydü. Cevat Şakir 1890'da Girit'te dünyaya geldi ve 13 Ekim 1973'te İzmir'de hayata veda etti. Yani şimdi düşünüyorum da hani bendeki deniz tutkusunun müsebbibi Halikarnas balıkçısıdır. İşte ilk okul yıllarımda yani 1960'ların sonuna doğru onun kitaplarıyla tanıştım ve kıyısında koşup oynadığım, yüzdüğüm, balık tuttuğum küçük çekmece gülü onun yazılarıyla çocukluk düşlerimin engin denizine dönüştü. Yıllardan beri her doğum ve ölüm yıldönümlerinde onu bir biçimde anıyorum. Bugün de programda Halikarnas balıkçısı için seçtiğim deniz kokulu şarkılar çalacağım. Bu şarkıları 1980'li yılların önemli müzik merkezlerinden birisi olan İstanbul Çekirdek Sanatevi canlı kayıtlarından seçtim. E programa 1984 tarihli bir Bülent Ortaçgil kaydıyla devam ediyorum. Deniz kokusu. Bu şarkı, e, yeni yapılmış bir şarkı ve en iyilik şarkılarımdan bir tanesi diyebilirim. Bu şarkıyı askerken bir Akdeniz seyahatinde yaptım, dizinin sırasında. Ankara'da, Ankara'daydık ve Ankara'ya Deniz Kokusu getiriyorum. Şarkının adı Deniz Kokusu getiriyorum. Deniz kokusu getiriyorum Nem sinmiş tuzlu bedenime Sabah ayazından gözlerim kırmızı Bir şarkı tutturmuşum rastgele Durduramıyorum Deniz kokusu getiriyorum Karlı dağların tepesi özgürlük gibi deniz İşte Akdeniz Uçarı bir hafiflik uçuşuyor başımda İnanamıyorum İnanamıyorum Yarım gün uzakta Ankara Sokaklarında uslu kenti oynamak için Yine gazetelerini okumak Yine gece bıkkınlığı Yine sabah telaşlarına alışmak için Deniz kokusu getiriyorum Güneş kavurmuş tenim bir sevişme sonrası gibi Neden umursamaz ve yalınım Hiç bilemiyorum Hiç bilemiyorum Uslu kentliği oynamak için Yine gazetelerini okumak Yine gece bıkkınlık Yine sabah telaşlarına Alışmak için Deniz kumusu Getiriyorum Güneş kavurmuş tenimi Bir sevişme sonrası gibi neden umursamaz ve yalınım, hiç bilemiyorum. Gülden Ortaçkili, 1984 tarihli çekirdek sanateti kayıtlarından birisinde dinledik. Şimdi izninizle Halikarnas balıkçısını Cevat Şakir'in kendi cümleleriyle anlatmak istiyorum. 1890 yılında ada Türk iken Girit'te doğdum. Babam Türkiye'nin Atina sefiri oldu. Falerin'de ilk evi babam yaptırdı. 3-4 yaşındayken küçük kardeşimle Parteno'nun mermerleri arasında oynardık. Bir gün kayıkta kayıkçı deniz aynısını denize tuttu. Denizaltı alemini görünce tokat yemiş gibi sarsıldım. Yazı öğrenmeden önce sabahtan akşama kadar resim yapardım. Sonra büyük adada oturduk. 6 yaşında oradaki mahalle mektebinde okuma yazma öğrendim. 10 yaşında bir misyoner kuruluşu olan Robert Koleje gönderildim. Sabah, öğle, akşam ve yatmadan önce dua ediyorduk. Ben İsrail'in boyuna, Jeriha'ya öteye beriye taşınan taşlardan bıktım. Kütüphanelerde içleri hayat dolu kitaplar vardı. Okudum. Ama 700 öğrenci arasında o kitaplar bana yasak edildi. Elektrik feneri icat edilmişti. Gece yorganla battaniyeyi çadır yapar, elektrik feneriyle arkadaşlarıma aldırdığım kitapları okurdum. Çok yazardım İngilizce ama 13 yaşımdan sonra yazmadım çünkü pazar günü kilisede okuduklarımı yazmamı istediler. Ben de herif, herif eşek arısı gibi vızıldarken yanı başlarında uyuyan arkadaşların kulaklarına çöp soktuklarını ve başka realiteyi yazdım. Skandal oldu. Paylandım. Artık yazmadım. Kolejden sonra İngiltere'ye göndermek istiyorlardı. Portsmouth'taki mektebine gitmek istedim. Münasip görmediler. Oxford'a gönderdiler. İsteksiz gittim. En kolay konuyu seçtim. 3-4 yıl öğrendim. 3-4 yılda öğrendiğimi unutmak için sarf ettim. Ama kütüphanelerden hem sonradan Londra Üniversitesi'nden istifa ettim. İlk Dünya Savaşı'nda hastaydım. Savaş sonrası asker kaçaklarının kendileri gelip teslim oldukları halde yargılanmadan asıldıklarını yazdım. Ankara İstiklal Mahkemesi'nde Bodrum'da 3 yıl Kalebentli'ye mahkum ettiler. Asıl minledikleri M.Zekeriya'yı mahkum etmek istiyorlardı. Ama yazıda suç bulamazlarsa yazıyı basan da serbest kalacaktı. Bodrum'a vardığım zaman 34 yaşındaydım. Ondan önceki mektep hayatımın bende bıraktığı intiba şöyleydi. İstiklal mahkemesinde mefkuf iken bir gece rüyamda çocukluğumu, hala kolejde olduğumu görmüştüm. Uyanınca hapishanede olduğumu ve kolejde olmadığımı gördüm ve çıldırısıya sevindim. Bu hürriyetti bre. Oysa kolejde Fikret'in oğlu Haluk da benimle aynı tabiydi. Halikarnas 3-4 yaşındayken Faleron'da gördüğümü ve kaybettiğimi buldum. Orada kaldım, yazdım, çiçek, ağaç ve yemiş yetiştirdim. Gece rüyamda kendimi savaşan bir general gibi görüyordum. Arkamda yüz binlerce portakal ve grapefruit fruit ağaçları kökleri üzerine kalkmışlar, ilerliyoruz ve düşmanımız ölüme karşı vitamin ve ışık bombaları, portakalları, greyfurtları, çiçekleri atıyoruz. Sonrası Halikarnas balıkçısı. İşte o kadar. Şimdi sırada balıkçı için seçtiğim deniz kokulu bir başka şarkı var. 1985 tarihli Çekirdek Sanat Evi kaydında. Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil birlikte söylüyorlar. Egoist kumsal. Toplumsal hareketler bazen öyle noktalara geliyor ki insan kafasının içindeki toplumla yaşadığı ortamı pek bağdaştıramıyor. Benim de kafamın içinde bir toplum var, Erdem'e, evrenin ve insanlığın iyiliğine, güzelliğine yönelmiş bir toplum yapısı bu. Şimdi e, böylesine bir umutsuzluğa kapıldığım anda yazmış olduğum bir şarkıyı Blanc'le ilk defa seslendirmek istiyorum. Buna biraz da kaçış şarkısı diyebiliyorum. Şarkımızın adı Egoist Kumsal aí tá Hiçbir şey yok, uzanmışım kumsalar Güneş damlıyor içine, dudaklarım suda Tenimde canımın sıcaklığı, başımda sevda yerleri Zamanı durdururum sana. Yatım bombası ne yoksa çocuklar, kaybolan umutlar. Bunca elemkeder evrensel boyutlar. Ne de yarınımız var. Tüm bombası ne yoksun çocuklar, kar olan umutlar Bunca elem gider, evrensel boyutlar Ne de yarınımız var Aklımda hiçbir şey yok, uzanmışım kumsalar Güneş damlıyor içime, dudaklarım soğuk suda. Tenimde canımın sıcaklığı, başımda sevda yerleri. Zamanı durdururum sanırım böylece. Fikret Kızılok ve Bülent Orç Ortaçgil'den Deniz Kokulu bir barış şarkısı dinledik. Egoist Kumsal. Mavi Yolculuğun öyküsü Gökova Körfezi'nde başlar. İşte Bodrum'da üç yıl kaleventliye mahkum edilen Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir kaba açtı. Cezasını tamamladıktan sonra yaşamını orada ...sürdürmeye başlar. Gökova körfezindeki gezilerini... ...işte yaşamından kesitleri... ...ve bölge insanlarını... ...doğayı, tarihi anıtları... ...güzel Türkçesiyle... ...Usta kaleminden çıkan şiirlerinde... ...ve yazılarında okudum. Yani hala okumaya devam ediyorum ve... ...yani her okumada daha önce... ...gözümden kaçmış, yeni bir şey buluyorum... Halikarnas Balıkçısı'nın mavi yolculuk gezilerine Sabahdin Eyboğlu, Azra Erhat gibi çok sayıda arkadaşı da katılırmış. İşte bu gezilerden, gezilere çıkarken yanlarına sadece peynir, su, işte İstanköy Peksimedi, tütün ve fermante edilmiş anasonlu içecek alırlarmış. Deniz zaten yeterince cömertmiş. İşte gazete, gezide gazete okunmaz, radyo dinlenmezmiş. Haftalarca denizde kalınır. Günler ve geceler, tarih Sanat muhabbetleri, şiirler ve türkülerle dolu dolu yaşanırmış. Sadece işte acil ihtiyaçlarını temin etmek için karaya çıkılırmış. Gökova körfezinde mütevazi koşullarda başlayan bu kaç günlük turlara zamanla Mavi Yolculuk adı verildi ve bugün artık kültürün, sanatın, tarihin adının okunmadığı bir turizm faaliyetinin adı olduğu Mavi Yolculuk. İşte doğa ve denizler kirletildi. İşte Gökova Körfezi'nin ortasına bir termik santral yerleştirildi. Uzun, uzun yıllardan beri Mavi Yolcuların konakladığı okuluk koyuna beton bir bina dikildi ve koy yakın zamanda boşaltıldı. Yani Borun'un son günlerini geçirdi lokantaların yerinde yakında yerler ısıcak işte kuyun girişinde yer alan Sadun Borunun deniz kızı heykeli eminim ki bugünlerde olana bitene bir anlam veremiyordur İlhan Berk'in deyimiyle balıkçının elinden tutup büyütüp masmavi yaptığı Bodrum ve Gökova kıyıları artık kitaplarında yazdığı Bodrum, Gökova olmaktan çıktı. İşte Ege'de denize bıraktığı çiçeklerden, eser yok ortada, i̇şte Gökova'nın 66 bükünden, Körfez'in deniz kızlarından, Kissebük'ünün pudra gibi kumlarından... Deniz kabuklarından, kekik, adaçayı, ardıç, mersin, zeytin, harnup bezeli kırlarından, zümrüt gibi denize serpilmiş yedi adalarından, bir anıt gibi güneşe yükselen sabırlık çiçeklerinden, mimozalardan yükselen çığlığı duymamak mümkün mü? Bodrum, Gökova ve Ege'nin mavi suları, doğası, oraları kendilerine yaşam alanı olarak seçmiş canlılar için bugün yani hayatta kalma mücadelesi verdikleri bir yer oldu. Balıkçı'nın Bodrum'u uzun zamandır beton uygarlığının tehdidi altında, işte bu gidişe dur demeye çalışan insanlar da var elbette... Bodrum'da yok edilmek istenen doğaya ve yerel kültürlere dikkati çekmeye çalışan bir grup insan bir süre önce bir araya gelip bir hareket başlattılar. Bodrum Lokal adıyla mücadelelerini sürdüren arkadaşlarımız hazırladıkları kısa belgesel filmlerle kamuoyunun dikkatini doğanın ve yerel kültürlerin yok oluşuna dikkat çekmeye çalışıyorlar. Yaklaşık iki aydır 15 günde bir Yeşil Gazete'de Bodrum Lokal Köşesi'nden yazılar yayınlıyorlar. İşte ilk yazılarında artık sayıları onlarla ifade edilen Bodrum, Küdür'ün deniz kızlarını, foklarını anlattılar. İkinci yazıda Bodrum'da hala sürdürülmeye çalışılan deve güreşleri geleneğini Garayşe Ayşe başlıklı yazıda bizlere ulaştırdılar. En son bir önceki hafta sonu yazdıkları yazıda sadece kış aylarında açılan Bodrum'un eski meyhanelerinden Mustafa Kaptan'ın yerini yazdılar. Balıkçı'nın programın başında dinlediğimiz Herodot anlatısında dediği gibi Bodrum'un yetiştirdiği tuhaf insanlara bu yazıda hala rastlamak mümkün. İşte koynunda kamıştan yaptığı ne ile Bodrum'un tepelerinde denizlerinde dolaşan Neyzen Tevfik. Mahmut Kaptan, Fıstıkçı Ali, Pire İbrahim, Yavalet Ali, Gödeş İbrahim, Cümbüş Baba yani Mahmut Kaptan'ın meyhanesinin asılı duran duvarlarında asılı duran resimlerden bakan Bodrum'un ölüleriyle delileri bu yazıda arzı endam ediyorlar. Bu yazıları ve bundan sonra yayınlanacak Bodrum lokal yazılarını yeşilgazete.org sayfasından takip edebilirsiniz. Yine YouTube'da Bodrum Lokal sayfasına giderek grubun hazırladığı kısa belgeselleri de izleyebilirsiniz. En kısa zamanda onları bu programda da ağırlamak istiyorum. Sıradaki şiiri ve şarkıyı Bodrum Lokal'den Melis Birder, Selva Bayurt ve arkadaşları için çalmak istiyorum. Önce Bedri Rahmi'nin Mavi Gezi şiirini dinleyeceğiz. Ardından, ardından Doğan Can Kuyu 1984'te Çekirdek Sanat Evi'nde yapılan bir kayıtta dinleyeceğiz. Marmaris. Mavi gezi bir ağaçtır, dalları deniz. Mavi gezi bir bahçedir, gülleri deniz. Mavi gezi bir gelindir, telleri deniz. Mavi gezi bir beşiktir, bebeği deniz. Bebeğimin gözleri deniz. Elleri deniz, dişleri deniz. Mavi gezi bir rüyadır, görülmemiş. Mavi gezi bir cennettir, ellenmemiş, dillenmemiş. Mavi gezi bir masaldır, söylenmemiş, yazılmamış, çizilmemiş. Mavi gezi bir mavidir, adı yok. Adam sensiz bu mavinin tadı yok. Ağlamak yok, sızlamak yok, mavi var. Dünya boyunca... Yürek dolusu, iman boyunca Allah dolusu, otur çakıllarını boya mavi yavrusu, heybetine bereketine kalınlığına etine buduna kurban oldum. Taberibam, <gülüyor> tabedudin. Teknemiz gök kubadan çıkınca Marmaris'e süzülüp geldi. Düşlerdik mavi rengini Marmaris'in özlemimiz dindi Darababababababab Bir mavi yolculukta Coşku ve heyecanla Sevgiyle selamlandık Sonunda Marmaris değil Bak gözleri kamaştıran doğaya sahilde oynaşan martılara cennette yaşayan insanlara hey hey, hey gel saçlarını okşasın şu meltem güneşine teklerinde yüzen marmaris'te yaşayalım seninle dorari vapa tabam ben, öpte, Teknemiz gök çıkınca marmaris'e süzülüp geldi. Düşlerdik mavi rengini marmaris'in özlemimiz dindi. Bir mavi yolculukta Coşku ve heyecanla Sevgiyle selamlandık Sonunda Marmaris'teyiz. Bak gözleri kamaştıran doğaya Sahilde oynaşan martılara Cennette yaşayan insanlara Hey hey hey gel Saçlarını okşasın şu Meltem, güneşine eteklerinde yüzen, Marmaris'te yaşayalım seninle. Bak, gözleri kamaştıran doğaya, Sahilde oynaşan Martılara, Cennette yaşayan insanlara. Saçlarını okşasan şu Meltem güneşine teklerinde yüzen Marmaris'te yaşayalım seninle Da pam ba bu da Tıpkı Halikarnas balıkçısının doğayı, denizleri, edebiyata bana sevdirmesi gibi çok küçük yaşlarda beni müziğin farklı güzellikleriyle buluşturan bir e, müzik grubu vardı. Modern folk üçlüsü. Doğan Canku, Selami Kara İbrahimgil ve Ahmet Kurtaran'dan oluşan bu üçlüyle türküleri daha bir sever olmuştum. Dün Ahmet Kurtaran'ın doğum günüydü. Bu şarkıyı onun için çalmak istiyorum. Yine 1985 tarihli Çekirdek Sanat Evi konseri kaydından Doğan Canku'dan dinliyoruz. Yeniden başlamak. <gülüyor> gelir insanlara yeniden başlamak gerçekten zordur bilmelisin bu gerçeği karar vermen gerek yeniden başlamalı her şeye İyi günler bitince de bilmen gerek gülümsemeyi acılara maske takıp güçlü olmayı ve i̇nanman gerekir, tükenmediğine yeniden başlamalı her şeye. Sevinçler tatmak için, bu hayat yaşamak için. Acılar güzel günlerin habercisi. Sevinçler tatmak için, bu hayat yaşamak için. Kurtuluşun yeniden başlamak olmalı Yeniden başlamak Benim için de zor oldu Neler neler verdi Neler götürdü Şimdi dünyaya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 Modern Folk üçlüsünün üyelerinden Ahmet Kurtarı'nın dün doğum günüydü. Bu şarkıyı onun için çaldım. Doğan Canku'dan dinledik. Yeniden başlamak. Bugün Açık Radyo'da Babil'den sonradan 46 yıl önce bugünlerde hayata veda eden Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir için seçtiğim Deniz Kuklu şarkılar dinletiyorum. Sırada yine bir Çekirdek Sanat Evi kaydı var. 1986'da canlı olarak kaydedilen bir türküde. Ezgi'nin günlüğü grubunu dinleyeceğiz. Vokalde tül gibi sesiyle Emine Güs var. Gemiye taktım yelken. döneyim sana erken dua ile sevdim başına şurgat attalım tuttalım balık hav yar keyfimize bak kaldın kaptan attı kırgatı, sen de tut abun gattı gel gidelimarım ağ essece kaşu battı geminci uşakları deniz başının tacı yok vay şurgat inşallah çıkaracın CHEKİN Sırada bir Akdeniz şarkısı var. Yeni Türkü grubunun 1984'te Çekirdek Sanat Evi'nde kaydedilen konserinde yer alan bir şarkı. Bir Selim Atakan bestesi, Akdeniz Akdeniz. Well, we're nearing the end of the program here the last song and we're gonna try something different Son Shaka ancient Aegean for a lie waiting filled with the past tense in all you creating as I lie in your seascape my mind is escaping Cloudless yet starful, Ageless a dear Catching your net full Ölümse's again Dostlar anonsta küçük bir sıralama hatası yaptım. Yeni türküden Akdeniz Akdeniz dedim ama e, dinlediğimiz şarkı 1982'de yine Çekirdek Sanat Evinde gerçekleştirilen İstanbul'da bir Amerikalı e, konserinden bir şarkıydı. Amerikalı gitarist ve şarkıcı Robert Johnson'dan dinledik. E, şarkısında Antik Ege'yi anlatıyordu. Şimdi Yeni Türkü grubunun 1984'te Çekirdek Sanat Evinde kaydedilen konserinde yer alan şarkıyı dinliyoruz. Bir Selim Atakan bestesi, Akdeniz, Akdeniz. Bu parçamızın adı Akdeniz, Akdeniz. Son uzun çalarımıza adımı veren parça. Dostlar bugün de programın sonuna doğru geliyoruz. Bugün Açık Radyo'da Babil'den sonra programımda 46 yıl önce bugünlerde hay hayata veda eden, işte çocukluğumdan başlayarak bendeki deniz ve doğa tutkusunu besleyen Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir için seçtiğim Deniz Kokulu şarkıları birlikte dinledik. Program destekçim Sayın Can Erzi'ye çok teşekkür ediyorum. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programları Facebook'ta Babil'den sonra sayfasında dinleyebilirsiniz. Haftaya programda bir canlı, canlı yayında bir program konuğum olacak. Karanlık İşler'den Nuri Kaya gelecek ve onunla Gomidas'ı konuşacağız. Programın sonunda Halikarnas balıkçısının kızı İsmet Nun'undan babasını anlatan bir şiiri ve ona dair duygularını dinleyeceğiz. Sonra Bodrum'un çocukları balıkçıya merhaba diye seslenecekler ve son olarak 1982'de Çekirdek Sanat Evi'nde yapılan İstanbul'da bir Amerikalı konserinden bir şarkıda Robert Johnson'ın gitarını ve sesini duyacağız. Haftaya Pazartesi 13'te Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden birlikte olabilmeyi diliyorum ve bir de Ege her zaman bir barış denizi olarak kalsın <gülüyor> istiyorum. Hoşça kalın. Başka türlü insanı, denizi, balıkları bir ilahe sıkmış da soğumamasını bir gün gökte fışkıran sütten yıldızlar doğmuş bütün suya düşen damlalar adalar vermiş. İçleri muhabbetin sihriyle dolu vermiş. Cavaş Şakir, Bodrum'a erken açmak istiyor. İlk fırsatta beklenen dostluk aşmak istiyor. Halikarnas balıkçısı, Bodrum'a e, mal olmuş bir kişi. Ayrıca, Bodrum o, ona mal olmuş. Yani ne e, Bodrum'a ayırabilirsiniz ondan, ne de e, balıkçıdan Bodrum'a ayırabilirsiniz. Arkadaşlar, çok gül, Batık'ın balıkçı duysun. Yürü! <Gülüyor> So a lot of time them bass the side Cause I'm my wife, I'm the guy she called her. Sing it now. Water, water, water, water, water, I'm I'm a it's Bir şey Yeah. <laughs>